Polyanna Sevgili dinleyicilerimiz Şimdi sizlere Polyanna adlı sürekli oyunumuzun Beşinci bölümünü sunuyoruz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 Al işte burada duruyor. Ah. Evet Tanrı yardımcın olsun Polyanna <gülüyor> Sağ ol nesi. <Nancy>. Hoşçakal. <gülüyor> güle güle canım. Bana tarif ettiğin kırık dökük kulübenin bahçe kapısından içeri girerken hep senin söylediklerini düşünüyordum neyse. Yok canım. Hmm. Demek heyecanlıydın. Otukça. <gülüyor>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 Bu kadar güzel olduğunuzu hiç söylememişlerdi bana. Hii, güzel. Siz? Ben mi güzelim? Tabii. Ne sandınız? Yoksa güzel olduğunuzu bilmiyor muydunuz? Hayır. Bilmiyordum. O, vallahi doğru söylüyorum. Simsiyah gözleriniz ne kadar iri. Saçlarınızın ne güzel dalgaları var. Hii, dalgalı siyah saça bayılırım.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 Yaşasın, yaşasın misis Sınav, siz de benim oyunumu oynamaya başladınız artık. Senin oyununu mu oynamaya başladım? <gülüyor> Aa, bu kız biraz kaçık galiba. Ayol ben de oyun oynayacak hal var mı? Hayır hayır, kaçık falan değilim. Yazık ki bu oyunun ne olduğunu şimdi size açıklamaya vaktim yok. Bir dahaki sefere misis Sınav, bir dahaki sefere. Hadi, hoşça kalın. Eve bir hali geç kalın.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 Allah Allah, anmadı tuhaf. Hoşça kal küçük hanım. Hoşça kal. <gülüyor> güle güle bayım. Polyanna adlı sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 6. bölüm.